bu başlıkta diyor ki salih kimselerin kabirlerinde, kabirleri yanında, kabirleriyle ilgili olarak guluv'a gitmek, aşırılığa gitmek bu aşırılık o kabirleri, o salih kimselerin kabirlerini Allah'tan gayrı ibadet edilen Allah'la birlikte ibadet edilen putlara çevirir. Yani kabirlerde aşırılığa gitmek dinin koymuş olduğu çizgiyi aşmak o kabirde yatanları, o türbeleri ne çevirir? Allah'la birlikte ibadet olunan putlara çevirir. Babı, başlığı. Yani burada bir hüküm vermiş. Müellif rahim Allah. Ve ne kadar gerçek bir hüküm değil mi? Dedik ya, teorik ders bu. Pratik de gittik gördük. Şöyle kafanı bir kaldırıyorsun. Yani ümmet Muhammed'in hangi hal ve durumda olduğunu hüzünle müşahede edip görüp Üzülüyorsun. Yani bu ümmetin selefine baktığınız zaman Ömer radıyallahu anh Fethullah'ı zikrediyor İbni Hacer bu kısayı olayı. Enes radıyallahu anh'ı görüyor namaz kılarken. Bir yerde. Tabi önünde kabir var. Fark etmiyor Enes radıyallahu anh. Kabri. Ömer radıyallahu an bağırıyor ona. Hida ediyor, sesleniyor. Ya Enes, el kabra el kabra. Arapçada bu sakındırma ifadesidir. El-Kabra, eğer sen bir ismin sonunu fethayla nasıl okursan tahzir denir buna. Ya Enes, El-Kabra, El-Kabra. Kabre dikkat et Enes diye bağırıyor, namazda duracak Enes. E şimdi ümmet ne hale gelmiş düşünün. Yani, Kıble-i sırtıra çevirmiş gö göğsünü. Namaz kımarıyla insan kabir arıyor. El-Kabra, El-Kabra. Diyor Enes'i uyarıyor. Ömer R. R. Daha önce nakletmiştik. Hatırladığım kadarıyla Mekke'den dönülüyor, Ömer radıyallahu döneminde. İnsanların bir yerlere gittiğini görüyor Ömer radıyallahu anh. Soruyor, nereye gidiyor bunlar? Diyorlar ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın namaz kıldığı bir yer var, oraya gidiyorlar. Orada namaz kılmak için. Ömer radıyallahu diyor, hayır böyle bir şey olmaz, böyle bir şey yok. Namaz size nerede yetişirse, vakit nerede gelirse orada kılın. Yani hani burada Peygamber namaz kılmış, burada Peygamberin devesi çökmüş, falanca âlim burada oturmuş, Allah'a zikir etmiş, Buralar ruhani, manevi olan, maneviyatı olan yerlerdir. Buralarda dua Allah katında kabul olur diyerek oraları ne yapamasın? Tazim edemezsin. Bu belli bir süre sonra seni nereye götürür? Şirke götürür, şirkin göbeğine oturdur. Allah'la birlikte Allah'a yaptığın ibadetin aynısını ona da yapar hale gelirsin. Bunun en güzel örneği geriye dönmeye gerek yok. Günümüzde işte herkesin etrafına baktığında gördüğü gerçekler. Müellif Muhammed İbni Abdullah Rahim Allah burada. İmam Malik'in İmam Malik Malik'in Enes Radıyallahu Malik bin Enes'in muattağında zikrettiği hadisle bu babı başlıyor, babla giriş yapıyor. Bu hadis mürsel olarak zikretmiş İmam Malik muattağda. Ancak hadisin başka şahitleri de var muttasıl olarak. Artık bu ifadeleri biliyorsunuz. Mürsel hadis nedir? Muttasıl hadis nedir? Bunlara değinmiştik. Mürsel hadis neydi? Tabiinin, tabiinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den heh, rivayet ettiği hadis. Yani sahabe zikretmeden rivayet ettiği hadise Tabiinin rivayet ettiği direkt Peygamber dedi ki hadisine ne diyoruz? Mürsel hadis diyoruz. Bunlar belli bir şartlarda kabul ediliyor bazı alimlere göre. Normalde zayıf kısım bank. Çünkü tabiinin kimden duyduğunu sen bilmiyorsun. Arada düşürdüğü kişi kendisi gibi tabi de olabilir ya da sahabe de olabilir eğer düşürülen kişi zikredim kişi sahabe ise bir sıkıntı yok ama tabi ise sıkıntı var çünkü tabiinin hepsine değil adaletli değil. Değil. değil dediğimiz gibi hadisin diğer rivayetleri var bunlarla birlikte hadis sahiptir inşallah aleyhisselatü vesselam ne diyor? Allah şöyle dua ediyor. Allah'ım, la tec'al kabri vesenen yu'bad. Allah'ım benim kabrimi ibadet olunan bir vesen, bir put yapma etme. Aleyhisselam'ın temennisine bakın arkadaşlar. İsteyine bakın. İştağ ghadabullah ala kavmin ittahadu kubur anbiayhim mesacit. Tamamında diyor ki. Allah Teala'nın gazabı öfkesi öyle şiddetlidir ki peygamberlerinin kabirlerini mescit edilen kimselere yani bu hadis insanı nasıl titretiyor yerinden, görüyor musunuz arkadaşlar? Peygamberlerin kabirlerini mescit edinme ifadesini geçen hafta açıklamıştık. Neydi? Peygamberlerin kabirleri iki türlü mescit edinebilir. Ya oralara bina yapıp dört dolar çatısını yapıp kubbesini yapıp orayı namaz kılınan bir cami haline getirmek Yahut böyle bir şey yapmadan mezarlık halinde orayı bırakıp yanına gidip yanında tür, kabrin, türbenin yanında namaz kılmak. Yani bu da orayı ne haline getirmektir? Mescid haline, cami haline getirmektir. Yani aklınızda şu olmasın. Mesela kimi türbeler var, kimi mezarlar var, kimi kabirler var. Oraya cami yapılmamış, üzerinde cami inşa edilmemiş. Ancak insanlar oraya gidip namaz kılıyor. Adam seccadesini yayıyor, oturuyor, rabıta yapıyor. Öreçlik dua ediyor, namaz kılıyor orada. İşte bugün gidin, şehitlikte görün. Adamların, şehlerinin efendilerinin, türbelerinin yanında neler yaptığını. sen Seccade eksik olmuyor kapçenin yanında. Mezarın yanında. Efendilerinin mezarının yanında. Bu eylem de, bu fiil de orayı ne edinmek olarak kabul ediliyor? Mescit edinmek. Yani mescit ifadesi Allah Resulü Aleyhisselam diyor ya, cugedet niyel ardu, Mesciden, yeryüzü benim için ne kılındı? Mescid, mescid. Yani namaz her yerde namaz kılınabilir. Banyo, tuvalet, tuvalet ve ne hariç? Kabirler hariç. Tamam, kabirler hariç, her yerde namaz kılınabilir. Diğer istisnai durumlar, fıkhi olarak açıkladığımız durumlar, müstesna. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam, kabrinin, ibadet olunan bir yer haline çevrilmesinden korkuyor, endişe duyuyor. Böyle bir endişesi var. Kendisinin bu hale getirilmesinden, kabrinin bu hale getirilmesinden korku duyuyor. Ve Allah-u Teala'ya dua ediyor ki Ya Rabbim benim kabrimi bir vesen. Açıklamıştık. Vesen ne demek? Sanem ne demek? Sanem bir şekil. Put halinde olan şeylere sanem deniyor. Vesen ise Allah'tan başka ibadet edilen her şeye ve sen denir. Ağaç, taş, kabir, türbe, <gülüyor> insan, hayatta olan şey, bunların hepsi ve sen olabilir. Ama bir şekil yapıldıysa, bir şekil ona deniyor, sanem, sanem deniyor. Peygamber Aleyhisselam, Vesselam benim kabirimi sanem yap demiyor, sanem yapma demiyor. Ve sen yapma. Ve sen daha geniş bir ifade. Ve ilim ehli diyor ki, allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını ne yaptı? Kabrini konusunda kabul etti. Gerçekten bu ümmetin selefinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ne derece korudukları, ona insanların nasıl girmesini engellediklerini açıklayacak sözlerini sizlere aktarmıştık. Üç tane duvar ördüklerini, duvarın bir kısmını üçgen şekilde sivri uçlu yapıp İnsanların tam onun karşısına geçip namaz kılmalarını, mümkün hale getirmeyecek bir şekilde engel olmalarını, bunun hepsini anlattık. Yani diyor ki, İbni Kayyum de bunu şeyinde zikrediyor, Nuniyesinde, diyor ki, فَاَجَابَ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ دُعَاهُ bi بِثَلَافَةِ الْجُدْرَانِ Allah Teala diyor, Peygamberinin duasına icabet etti ve onun kabrinin etrafını ne yaptı diyor? Üç tane duvarla ördürdü. Bugün peygamber olduğu iddia, peygamberlerin türbesi olduğu iddia edilen, kabirleri olduğu iddia edilen birçok şey var yeryüzünde. Kabir var. İşte Emevi camisinde Yahya aleyhisselam diyor, Gidiyorsun her şeyi görüyorsun. Adam dönüyor namaz bırakılıyor. Pahfile'den var. İşte Yuşa aleyhisselam diyorlar. Onun dışında böyle iddia eden bir sürü yerler var. Hepsi açık. Göz önünde ve insanlar olara tapıyorlar, tapınıyorlar, secde ediyorlar. Yani abartmıyoruz secde ediyorlar derken. Abartmıyoruz taahh ediyorlardayken. Bunlar zahir olan şekiller. Bir de bunun dışında kalbin ameli, amelleri var. Orayı tazim etmek. Demin dedik ya, hudu dedik. Zillet içinde iki müklüm durmak. Bunların hepsi birer ibadettir. Ve Allah'tan başkasına yapılması daha yasak ve şirk'tir. Ne diyor adam konuşmasında, sohbetlerinde? Ya diyor bunlar diyor, pekkeli müşriklerin ağaca tapan... Taşa tapan Mekkeli müşriklerle bizleri diyor aynı kefeye koydular. Aynı kefeye koyuyorlar. Yani bunu söylerken dahi bu adam ne yapmıyor arkadaşlar? Utanmıyor. Yani taşla, ağaçla, helvayla bu fitneye düşen, şirke düşen insanlar böyle durumları bu haldeyken bugün senin insanları davet ettiğin türbelere tapınma gibi şeylerle niye fitneye düşmesinler? Yani o dönemde insanlar taşa tapıp da çirke düştülerse bugün hayli hayli salih gördükleri evliyalarla, peygamberlerle ne yapabilirler Allah-u Teala'ya çok, çok, çok. çok rahat ortak koşarlar. Yani taşta bu tehlike varsa salih kimselerde daha fazladır. Öyle mi? E o halde niye insanları uyarmıyorsun? Niye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaptığı duaları, ettiği duaları lanetleri insanlara açıklamıyorsun da? bunun dindenmiş gibi bir şey olduğunu insanlara söylüyorsun. Arkadaşlar insanlar salih kimseleri alim kimseleri <gülüyor> sevmek yani sevme onların fitratında vardır onları severler. Eğer bir sınır çizilmezse onların önüne bir engel konulmazsa ne yapar insanlar haddi aşar. Yani insanlık tarihini iyi okuyan Peygamberler tarihini iyi okuyan bunu görür. Öyle değil mi? Peygamberlerin tarihine bakıyorsun. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Niçin şirke düşmüşler? Görüyorsun. Öyle değil mi? İşte Peygamber Aleyhisselam'ın kavmi bakıyorsun? Bugün derste gelecek biraz sonra. Yani Lat kimdi? Uzla neydi? Demek ki böyle bir tehlike var. İnsanların kalbinde böyle bir fıtri duygu var. Sevmek. Bunun ne yapılması lazım? sınırlandırılması, ölçüye Doğru alınması lazım. Ömer radıyallahu anh'a ne bakıyorsun? Nebi aleyhissalatü vesselama beyat edilen. Ağacı ne yapıyor? Kesiyor. Kesiyor. Kesilmesini emrediyor Ömer radıyallahu anh. Yani sahabeye baktığın zaman sahabe bu dönemdeki tasavvufçulara göre abi Değil mi? Yine Ömer radıyallahu anh zamanında Tarih kitaplarında zikrediliyor bu. Sahabeler bir yeri fethetmeye gidiyor. Orada bir zat buluyorlar, adam buluyorlar. Bedeni çürümemiş, sadece saçlarında ufak tefek tahribat oluşmuş. Kucağında bir kitap var. Bu kitabı alıp Ömer radıyallahu anh'a gönderiyorlar. Ka'b radıyallahu anh hatta onu Arapça çeviriyor. Okuyorlar filan. Ondan sonra bu adamın Daniel aleyhisselam olduğu öğreniliyor. Böyle bir peygamber. Deniyor ki tarih kitabında sahabeler bu peygamberin kabrini bulan sahabeler gündüz insanların gözünün önünde 13 tane kabir açıyorlar çukur. O tane çukur açıyorlar. Her biri ayrı yerlerde, birbirinden uzak taklı yerlerde böyle 13 tane kabir açıyorlar. Gece olunca bir tanesine gömüp bütün kabirleri döngü yapıyorlar. Bunu tarih kitapları zikrediyor. Ta ki niye? İnsanlar ne yapmasın? Gir oraya türbe yapmasın. Etrafını tellerle çevirmesin. Üstüne kubbe yapmasın. Allah Allah'la birlikte ona ibadet etmesin diye. Hani Ayşe radıyallahu -Han -Han diyor ya, bir açıkladık. Aleyhissalatü vesselam Allah Yahudi ve Hristiyanlar ne yapsın diyor. Lanet Peygamberlerin kabirlerine ne yaptılar? mescit edindiler. Aleyhissalatü vesselam da uyarıyor. Bu şekilde ümmeti ne yapıyor? Sakındırıyor. Ali radıyallahu an Ebu'l-Hayyac el-Esad'iye diyor ki, peygamberin seni beni göndermiş olduğu vazife üzere seni göndereyim mi? Nedir o vazife göre? El-la teda'a illa illa tamaste Bir hut gördüğün zaman onu ne yap? Kır. Vela kabran muşrifen illa sevvete Yüksek gördüğün her kabrini de ne yap? Dün düzey. Yani biliyor musun? peygamber aleyhissalatü vesselam fitnenin buradan çıktığını. Ashab hep bunu duymuş. Ömer bunu, acaba bunu duymuş. Ağacı kesiyor bak. Onun döneminde peygamber cesedi, cesedi bulunuyor. Tarih kitaplarında zikredildiği üzere. Sahabelerin yaptığı harekete bakın. 13 tane kabir açıyorlar. Gündüz insanların gözleri önünde, geceleyin bir tanesini görüp gündüz diyor. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirin kenarlarının kireçlenmesiyle alakalı, bina yapılmasıyla alakalı yasağını biliyoruz. Değil mi? Bu, bu yasaklar var. Yani Dinde şu yok. Salih kimsenin kabri, alim kimsenin kabri, peygamberin kabri, normal vatandaşın kabrinden farklı olur. Oraya yazılar yazılır, mermer yapılır, üstüne kubbe yapılır, kenarları yükseltilir. Öyle bir şey yok. Adam prastelerde okumuştum, hatırlıyorum. Kral vefat ettiğinde, öldüğünde diyor ki abi geleneklerine göre gömüldü. Yani kabri dümdüz yapıldı. Taş yapıldı. Taş olarak bir şey konulmadı. Taş olarak bir şey konulmadı ve yazılmadı. Yani ne bir ayet-i kerime, selam mı, sünneti var bu arkadaşlar. Bunu emretmiş. Yani hadis Müslim'de şerifinde Ali Radıyallahu Anh diyor, Beni peygamber bu görevle gönderdi. Seni bu görev için göndereyim mi?" Ashara Devran peygamberin uyarısını duyunca son günü ölüm döşeğinde de bir hastalık geliyor. Suratında kumaş var. Daraldıkça kumaşı açıyor. Allah ödü ve isteyenlere lanet etsin. Peygamberlerin kabirlerini meslek diyor. Ağaçlara diyor olan bunun üzerine ne diyor? يُحَذِّرُوا mimma مَا Peygamber böyle diyerek ne yapmakta? Onların yapıp düştükleri şeyler ümmetini Sakındır. sakındırmakta. Bak Ağaçlara diyor olan ne anlıyor buradan? Bu sözlerden bunu anlıyor. E devamında ne diyor? Bu yüzden diyor ne yapıldı? Korkuldu peygamber hakkında. Onun için kabri yapıldı? İbraz edilmedi ortaya, çıkarılmadı. Yani gidilip bakiye falan sağa sola gömülüp dirilen bir yer olmadı. Tek başına kabrinde korunaklı bir yerde bırakıldı. Çünkü sahabeler biliyorlar peygamber aleyhissalatü vesselamın laneti var. Yani bizlerin de bunun dışında, bunun üstünde, bundan fazla kendimizden getirdiğimiz hiçbir şey yok. Yok. Peygamber Aleyhisselam ne buyurduysa ashabı amel ettiyse bizler ne yapmak arkadaşlar? Uygulamaktayız. Deminki anlattığım Danyel kıssasıyla alakalı olarak, Danyel Aleyhisselam kıssasıyla alakalı olarak, ibn Kayyim diyor ki: Rahimehullah. "Fe fi hadihi al-qissati ma faalahu al-muhacirun ve'l-ansar <gülüyor> radiyallahu anhum min ta'miyati qabrihi la an bihi." Muhacir ve Ensar ki onlar Allah Teala'nın haklarında isimlerini Kur'an'da andı. Kendilerinden razı olduğunu söyledi. O kimseler ki diyor ki İbn Lokayyim onlar kabirlerini yaptılar gizlediler. Niçin? Li alla yuftetene bihi. İnsanların o kabirler ne olmaması için fitneye düşmemesi için bunu yaptılar. Ve <gülüyor> yubrizuhu. Onu diyor ortaya çıkarmadılar. Ortaya meydana çıkarmadılar. Niçin? لِبْ دُعَائِ اَنْدَهُ وَالْتَّبَرُّكِ بِهِ İnsanlar onun yanına gidip de orada dua etsin ve oradan bereket umsun diye kabri ortaya çıkarmadılar. وَلَوْ زَفَرَ بِهِ الْمُتَاخِرُونَ Şayet diyor sahabeler değil de ondan sonra gelen insanlar bu kabri bulsaydı düşünün kazıyorlar çalışma var, tüp geçit var, bir şeyler var pat bir vuruyorlar şeyi e, dozeri, kepçeyi bir tane insan eti çürümemiş elinde bir kitap Allah'a davet ediyor duarı Peygamber i̇şte İbnü Kayıvun diyor. Böyle uzağa Sonradan gelenler diyor böyle bir şeyle karşılaşsaydı necaledu alehi bir suyuf mücadele ederlerdi. Kılıçlarını çekerlerdi hemen kimse dokunmasın diye. Ve Allah'la birlikte ona da ne varlar diyor. İbadet ederler. Yani İbnü Kayıvun sanki bugünkü İslam alemini tarif ediyor. Görünüş sanki. Ama Ensar Muhacir'in ne yaptı? Kabri ortaya çıkarmadı. Aynı söz buna benzer söz temyenin de aynı şekilde bu kısayla alakalı. O da diyor ki وَهُوَ اِنْكَارُمْ مِنْهُمْ lizalik. Onların bu tavrı, bu hareketleri nedir? Bir inkardır. Neye inkardır? Yani insanların şirk işlemelerine yönelik bir tavırdır. Devamlı İbn-i Kayyim'in söylediği sözlerin aynısını, benzerini ne alıyor? Söylüyor. Rahimahullah. Veli İbni Cerir, bir sene diye an Sufyan Mansur, an Mücahit, Mücahit'ten rivayet olduğuna göre ki Mücahit İbni Abbas'ın tefsir talebelerinden, Mücahit öyle bir kimse ki tabiinden, diyor ki Fatiha'dan Kur'an'ın son suresine kadar ne yaptım? diye İbni Abbas'a okudum Kur'an'ı. Her ayetinde diyor tek tek ne yaptım? Onu durdurdum, sordum. Mucahid diyor ki "E ve Uzza? Lata ve Uzza'yı gördünüz mü? Hadi ona, bana onlardan haber verin. Ayetler alakalı olarak." "Kâl kâne yanuttu lehumu İnsanlara ne vardı? Lat Bu ayeti Latı "E faraytum diye şiddeli okursanız sonunu, teşdidle şiddeli okursanız bu Taif'te yaşayan hacılara Arpa'dan, buğdaydan çorba yapan, hamur yoğuran adamın adı. Bu kıraata göre. Eğer "Allat" şeddesiz okursanız manası ne oluyor? Yine bir ilah adı. Onların ibadet ettikleri bir ilahın adı. Nereden türemiş bu isim? Allat ilahtan. tan. İkisi de ne? Okunabilir. "Allat" olarak okunduğunda mücahit diyor ki o insanlara sevik denilen, arpa ve buğdaydan yapılan, ezilerek, dövülerek yapılan bir çorba. İnsanlara diyor. Hacılara böyle yapan bir alanda sunuyor. Çorba veriyor insanlara. Femate <gülüyor> Bu adam öldü. Fı akefu ala kabri Hemen gittiler. Kabire ne yaptı Mekkeli müşrikler? Tutundular. Orada lüzum ettiler kabire. İtikafa girdiler. Orada ibadete girdiler. Bugün insanlar yaptığı gibi. Kabirin yanına gidiyor böyle. Hudu içinde, zillet içinde, huşur içinde. içinde. Yani bakın, tarih tekerrürden ibarettir diyor. işte bu arkadaşlar, şeytan aynı oyunu oynuyor insanlara. Ve kezâ kâle Ebu'l-cevzâ an İbni Abbas. Ebu'l-cevzâ da İbni Abbas'tan bunu naklediyor. Yani latın, taifte insanlara bu çorbayı yapan bir adam olduğunu naklediyor. Böyle bir tefsir de var. Kâne yelittus sevîk lil hac. Hacılara ne yapardı? Arpa çorbası, buğday çorbası yapardı. Ve an İbni Abbas radıyallahu anhuma kal, İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan hadiste aleyhissalattu nun şöyle söylediğini söyledi. İbni Abbas. La'ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zairatil kubur Peygamber aleyhissalattu vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara ne yaptı? Lanet etti diyor. <gülüyor> ve kabirleri mescit edinenlere Allah ne yaptı? Lanet etti. Ve suruc, ve kabirlere kandiller yakan kimselerine ne yaptı? Allah hala, lanet etti diyor. Bu hadis bu lafzıyla arkadaşlar yani alimlerin ihtilaf ettiği bir hadis. Yani Allah kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etsin olarak zairat olarak bu lafızı alimler ihtilaf etmişler. <gülüyor> bu lafzı sahih gören bu lafzı Sahih gören, alimler diyorlar ki mutlak olarak kadınlara kabir ziyareti haramdır. Çünkü biliyorsunuz İslam'ın ilk emrinde, ilk döneminde kabir ziyareti kadın ve erkeklerin tümüne yasaktı. Nebi aleyhissalâtu vesselâm sonra ne diyor? Ela <gülüyor> fezûruha. Şimdi kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret edebilirsiniz. Fe innâ hâ tuzekkirukum bil âhire. Zira kabirler size ahireti, hatırlatın. Yani Kabe ziyaretinin bir sebebi de budur. Ahiret hatırlamak. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a sorulur, ne okuyalım Kabe'ye gittiğimizde? Ta diyor Aleyhissalatu vesselam şunu deyim. "Esselamu aleykum ehle'd diyar. Min'el mu'minina vel muslimin. Antumus sabiqun. Sizler bizden önce geldiniz, girdiniz. Farehnu bikum lahiqun. Ve bizler inşallah بكم lahiqun. Ve inşallah bizler de ze yetişeceğiz." Nezelullah'a lena ve lehumu'l afiye kendimiz ve sizin için Allah'tan afiyet diliyoruz. Ne kadar güzel oldu. Kabirlerin ziyaret edilmesi gereken ikinci sebep de bu. Birincisi ahireti hatırlamak, ikincisi kabirde yatana Allah için dua etmek. Yani Allah'tan onun için afiyet dilemek. Allah'ım bunu afiyet ver buna Ama bu insanlar ne yapıyor? Görüyorsun kabristana gitmiş, ellerini açmış Elhamdülillah Rabbil Alemin diye ya tek tek ya da toplu cemaatle Fatiha okuyorlar. Diyorsun, niye böyle yapıyorsun? Nereden bunu gördün? Peygamber mi sana tavsiye etti bunu? Yok, ne zararı var? Okuyalım diyor. E, Peygamber sen bunu tavsiye etmedi ki bize. Değil mi? Kabirde yatan adamın fâkaya ile alakası var. Sen ona dua et. Allah'ım, kendimize ve sizlere afiyet diliyoruz de. Peygamber böyle öğretmiş, ashabı bunu uygulamış. Peygamber mi Fatiha okudu? Ashabı mı Fatiha okudu? E, o halde sen kalkıp nasıl gidiyorsun kabire Fatih'e okuyorsun? Üç ihlas okuyorsun, bir felakmas okuyorsun, onlara Yasin okuyorsun, Tebarek e okuyorsun, hediye ediyorsun. Bu da nedir? guludur? Haddi açmaktır arkadaşlar. Selek'ten rivayetler var ya ne diyorlar? Bir topluma bir bidat girdiği zaman o toplumdan bir sünnet kalkar, unutulur o sünnet. Bakın herkes Fatih e okuyor kabristana gidip anket yapın bir anket şirketi kurmak lazım böyle tecikli <gülüyor> alakalı. Hafir anket diyoruz. Kabirlere giden adamlara bir sormak lazım. Peygamberin, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirlere gidildiğinde söylenmesini tavsiye ettiği duayı kaç kişi biliyor? İnanın bin taneden on tane çıkmaz. İşte bak selefin sözüne kadar hikmetli. Bir topluma bir bidat girdiğinde o toplumdan bir sünnet gider, kalkar, unutulur. Dediğimiz gibi İslam'ın ilk emrinde, ilk döneminde kabir ziyareti yasaktı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonra gidin kabirleri ziyaret edin dedi. Bu hadisin bu lafzından dolayı bazı alimler, sahih gören alimler diyor ki kadınlara mutlak olarak kabir ziyareti yasaktır, haramdır. Bir kısım ki Cumhur da diyor ki bu hadisin bu lafzı zayıftır. Sahih olan lafzı لَعَنَ اللّٰهُ زَوَّارَاتِ الْقُلُورِ Allah kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara lanet etsin. Lafzı diyorlar sahidir. Zira diyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında kabir ziyaretinde bulunan neler vardı? Kadınlar vardı. Mesela aleyhissalatü vesselam Ayşe radiyallahu anh'a öğretiyor kabire gittiğim zaman ne okuyayım diye. O da diyor ki deminden okuduğumuz duayı okuluyor. Esselamu aleyküm ehlel-diyâr minel mu'minîn vel müslimîn entumus sabikûn ve nahnu bekum inşa'Allah lâhekûn nes'elullâhe lennâ ve lakûn afiqûn Bunu oku diyor Peygamber Aişe radıyallâhu anhâya e Nebi Aleyhisselatü vesselâm bir kadın görüyor ve kabri çocuğunun kabri başında üzülmüş ağlayan kadına diyor sabret ecrini Allah'tan bekle kadın diyor sen nereden bileceksin benim acımı? diyerek peygamberi ne yapıyor tabiri caizse tersliyor kadına diyor sen ne yaptın bu peygamberdi peygamberimiz onu bırakıp gidiyor şimdi bu bu tarz deliller Kadınların da kabirleri ziyaret ettiğine peygamber döneminde delildir. Hadislerde yasaklananın kabirleri çokça ziyaret eden kadınlar olduğu ifade edililiyorlar. Yani kadınların şu andaki genel durumuna bakıldığında onların yani kabirlerde, cenazelerde yaptıkları hareketlere bakıldığında evla olanı, güzel olanı ne yapmak Kadınların kabir yani yani olarak öner olmak. Güzel olanı bu. Ama kadın vakarlıdır. Kendine sahiptir. Bilir o. Böyle birisine de yani izin verilebilir. Ama yani cihak cihak ağlar ki çoğunluk böyle. Bağırır. Yaka başasını yırtar. Kendini tokatlarsa bu onun için ne olmuş olur? Faydadan çok zarar olmuş olur hesaplanması gerekir. şimdi diğer bölümü, peygamberlerin e, kabirleri mescid zaten sayı var. Son bölümü, kabirleri kabirlerde kandil yakanlar fener yakanlar bölümü de hadis alimlerinin birçoğunun zayıf gördüğü bir lafız. Ancak Şeyhul İslam İbn-i var diyor. Bunun haram olduğuyla alakalı. Şeyh Nasr-uddin El-Albani Al Rahimahullah diyor ki yani bu hadis zayıftır. Buna ihtiyacımız yok. Kabirlerde kandil yakmanın yasak olduğunu etmeye. Bundan daha geniş bir delil, sahih delil var. O da ne? Her bilat nedir? Sapıklıktır, her sapık dalalettir. Sapıklıktır, her sapıklıkta ateştedir. Hadisinden dolayı kandiller ne yapılamaz? Yakılamaz diyor. Bu hadis, hadis ilmi açısından diyor. Yani kandillerin yakılması, yakanlara Allah lanet etsin lafzı diyor. Nedir? Zayıftır. Öyle ya da böyle sonuç olarak eee Doğru bir hareket değildir. Ashabın yapmadığı bir harekettir. Çünkü kabirler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesine göre bakıldığında, nasihatine bakıldığında yalın olması lazım. Öyle taş konulup ismin yazılmaması lazım. Yükseltilmemesi lazım. Hele hele üstüne kubbelerin, mermerlerin yapılmaması lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi bu. Şam'da bir yerde misafir olduk. Yarımızda bir Türk doçent vardı. Ya hocam diyor öyle ama diyor Ben diyor kabirler diyor. Bu şekilde olmalı diyor. Yani mermerler ihtişamlı olmalı diyor. Kubbeler. Ben diyor mesela Eyüp Sultan'daki bir kim var, kim yatıyor diyor. Herkesi bilirim orada diyor. Kimse kaçmaz benden diyor. Yani adam doçent olmuş. İlahiyat doçenti. Okumuş, etmiş ama yani peygamberin yasakları nerede Aleyhisselam'ın? Ashabın tavrı dağrısı deminden gördünüz nerede? O adam akademik alanda kendi başına bir, yüzüyor işte. Bir şey yapıyor yani. Niyet İbn-i dediği gibi radıyallahu anh, bir bidat, bir sapıklık diyor ortaya atıldı mı çıktı mı küçükler onunla büyür, büyükler onunla yaşlanır artık o dinden olur. Adam büyümüş Eyüp'te, görmüş bir sürü mezarlık insanlar sabah akşam geliyor ibadet ediyor. Şimdi bu adam nasıl kabirlerin gerçekten bakiyedeki gibi dün olması gerektiğine inansın onu korkutuyor. Onun zihninde kabir demek, yemyeşeyin, yani oturup böyle sergi serip, piknik yapacağı yer anlamına geliyor. İçe açılacak değil mi? Halbuki kabir aleyhisselatü vesselamın dediği gibi elâ fezûruhâ. Kabirleri ziyaret edin. Fe innehâ tuzekkirukum bil ahiret. Sizlere ahiret. Evet. Yani kabir böyle arkadaşlar. Kendimiz düşünmeliyiz. Yani sen bugün sokakta bir adam görüyorsun, dilenci merdivene yatmış, yere yatmış, yola yatmış, toz durmanın içinde veya bir yere gidiyorsun misafirliğe veya bir otele gidiyorsun, çarşapları pis öf diyorsun bu ne yastığa böyle kafanı koymaya çekiniyorsun arkadaşlar, herkes şunu bilsin ve herkes şunu düşünsün sen kul olarak bir kabile geleceksin bir çukura sokulacaksın bir kuyuya koyulacaksın senin oradaki yastığın senin oradaki battaniyen ve dünyaya kapı açılan penceresi olmayan bir yer var. Osta neresi arkadaşlar? Kabir. Yani kabir bu. Ve kabirin içinde yatan kim olur olsun bu. Yani peygamberdir diye kabirde ona çarşaf mı serilmiş? Alimdir diye ona buradan bir pencere çalınma, güneş sizi görsün mü demirmiş? Düşünün, kabreye girmek bir kere zaten zilleti ifade ediyor. Küçüklüğü ifade ediyor, ubudiyeti ifade ediyor. O yüzden kabire gittiğin zaman ahireti hatırlayacaksın, ölümü hatırlayacaksın edeceksin. Biz de buraya gireceğiz. Şimdi böyle kibarız. Oraya yatmıyoruz, burayı kokluyoruz. Üstü başı bir salam görüyoruz, bu ay diyoruz. E sen, sen de ömrünün bir bölümünde oraya gireceksin. Kokacaksın. Toprak senin yastığın, toprak senin battanayan yorganın olacak. Ve dışarı açılmayan kapkaranlık bir yerde olacaksın. O zaman ahirette hatırlayacaksın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsan öldüğü zaman kabre ölünün <gülüyor> ölüye peşinden üç tane şey gider. Ölüyle birlikte. Nedir bunlar? Hayır efendim, azal, azal, azal, azal. Malı, malı, malı. Çocuğu Amelin. ameli. Üç şey kabre gider ölüyle birlikte. Malı. Evet. Zenginliği. o Zenginliği. çocuğu çocuğu akrabası. Bir de amelleri. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam iki şey geri döner. Birisi kalır. Çoluk çocuk geri döner dünyaya. Eğlenmeye, ticarete devam eder. Malı dünyada geri kalır. Apartmanları, arabası, evi. Onda baş başa kalan şey arkadaşlar? Amede. Herkes için geçerli bu. Aleyhisselatü Vesselam. meyte. Bu üç şey takip eder. İkisi geri döner. herkesin için Onun için ölüm ve kabir orada yatanın tazim edilmesi için değildir arkadaşlar. Hem dinen hem aklen hem şeran orada yatanın acizliğini gösterir. Zillet içinde yaşadığını ve zillet içinde öldüğünü ve bir Allah katında kul olduğunu gösterir. Yoksa kalkıp onun kabrine gidip onun türbesine gidip yanağını, elbiseni, entarini sürmecek bir yer olduğunu ne yapmaz o kabrin dışına kurulan o gümüşten, altından demirdikler, bunu ifade etmez. Ama şeytan insanlara ne yapıyor arkadaşlar? Oynuyor. Evet, Muelli Fırahem bu bapta zikretmiş olduğu konulara dikkat çekilen konuları okuyalım. Ondan sonra itelim. Evet. Mesela evet, oku bakalım. Mesela dikkat çekilen konular bir dikili taş olsun kaviri ya da bunlar dışında bir şey olsun Allah'tan başka ibadet edilen her ne varsa hepsinin birer put oldu. Evet. bunu Peygamberimiz doğasından önce Allah mülaate kabri kaviri vesen Yani kavrinin ibadet olunması halini eğer olunduğu takdirde kavrinin olarak simdendir Peygamberimiz put vesen. Yani Allah'la birlikte ibadet olunan her şey nedir? Efendim. Mesem, evet. Bunlara sevgi ve tazimle korku ve ümit içerisinde tezellül alçalma gösterip boyun eğmenin onlara ibadet etmek olduğunun anlaşılması ile ibadetin manası da anlaşılmış olur. Evet yani ibadet puta etmek değil. Kabre etmek değil tek başına. İbadetin bir tür, çeşitli türü var. Kalbi ibadet, lafzi ibadet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak gerçekleşmesinden korkulan şeylerden Allah'a sığınmıştır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabrinin tapılan bir put haline getirilmesinden yana korkusunu, kendilerine Allah'ın öfkesinin büyük olacağını bildirdiği peygamberlerin kabirlerini mescid edinen kimseler hakkındaki hükme bağlaması. Evet, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elinden verdiğince ümmetini bu şekilde uyarmış. Ama bu tarikat erbabının, tasavvuf erbabının yaptıklarına bakıyorsunuz. Diyor ki, oğlum evladım benim kabir benim yanından yer al, tefsir okuruz, kitap okuruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleriyle, anlattıklarıyla ümmetini uyarıp korkuttuklarıyla, asabının ondan anlayıp pratiğe geçirdiği şeylerle, inanın bunların anlattıklarının hiçbir alakası evet. ve ilişkisi yok. Ama yine de bakıyorsunuz insanlar ağızlarını açmışlar, bunların bu şekilde anlattıkları şeyleri din olarak dinliyorlar ve o şekilde inanıyorlar. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabrinin tapılan bir put haline getirilmesinden yana korkusunu kendilerine Allah'ın öfkesinin büyük olacağını bildirdiği, peygamberlerin kabirlerini mescid edilen kimseler hakkındaki hükme bağlaması, Allah'ın bazı kimselere yönelen öfkesinin şiddetinden söz edilerek, Allah'ın gazap sıfatının dile getirilmesi. Allah gazap sıfatı var. İşte ve diyor peygamberimiz. Allah'ın gazabı, öfkesi şiddetlenmiştir. Şimdi ne diyor? Ehl-i sünnet ve cemaat dışındaki fırkalar, yani cehmisinden, muteceresinden, maturisinden, eşarisinden tutun. en i içindeki fırkalara ne diyorlar? allah gazap etmez. Öyle bir sıfatı yoktur. Diyorsun niye? Çünkü diyor, gazap etmek diyor kanın ne yapması? Kaynaması. Yani biz ya, kanın beynime çıktı. Bunu diyor Allah için ispat edemeyiz. Ya bunu Peygamber Allah için ispat etmiş. Senin tarifini yaptığın gazap, öfke, insandaki öfke o. Allah'taki gazabın, öfkenin Tarihini ne yapamayız? Bilemeyiz. Ama bu şekilde ispat etmemiz gereken neyi var? Allah-u Teala'nın bir sıfatı var. Bunu bize onu en iyi tanıyan, onu en iyi bilen kimse haber vermiş. Evet. Birkaç şekilde önemli hususlardan biri de putların en büyüklerinden olan latın ne surette ibadet edilir hale geldiğine dair bilgidir. Evet. Lat'ın salih bir kimsenin kabri olduğu bilgisi. Yani lat diyoruz burada. Hadi biz yani daha güncel bir örnek verdik derslerimizde. Dedik ki Şehzade Paşa Camii var İstanbul'da. Büyükşehir Belediyesi'nin yani. karşısındaki o büyük caminin bahçesi, avlusu. Daha güncel bir örnek yani. Orada Helvacizade <gülüyor> türbesi var Bezneciler'de. Onun türbedarı gelmiş. Orada bir ağacı, büyük bir ağaç. Böyle aşmetli bir ağaç. Şeytanın tam böyle insanları Korkutacağı, kalplerine böyle Korkutuşacağı bir bitip Çevresini adam demirle şey yapmış Çevrelemiş Oraya da sahabeden Ali Tablavi, Davulcu Ali Burada yatıyor diye bir yazı yazmış Tamam mı? Şimdi insanlar oraya gidip geliyorlar Cuma günleri, haftanın diğer günleri Kimisi koçun boynuzundan tutmuş, koç getiriyor Kimisi eline dağıtıyor, kimisi bir şey İstanbul'un göbeğinde, televizyon kanalları gitmiş oraya Haber yapmışlar, şey yapmışlar Şeytan oyununu oynuyor, evet La'bbutunun kabir sahibi kimsenin yatırım ismiyle isimlendirilmiş olduğundan bu isimlendirmenin manasından ve nereden geldiğinden söz ediliyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara laneti. Evet. Kabirlere kandil asıp oraları aydınlatanlara laneti. Evet.